Açık Gazete Evet şimdi bir güne kayıpla başlıyoruz. Ee, öncelikle onu söyleyelim. Sabancı Üniversitesi'nin kurucu rektörü ve TÜBİTAK'ın da eski başkanlarından Profesör Doktor Tosun Terzioğlu İstanbul'da vefat etti. 74 yaşında bir süredir tedavi görmekteydi kanser tedavisi yanılmıyorsam. Kayseri'de dünyaya gelmişti. Robert Koleji'yi de okumuş. Sonra da İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nde lisans. Almanya'da da Frankfurt Üniversitesi'nde matematik dalında doktora yapmış. Ülkenin önde gelen matematik biriydi. Aynı zamanda Wuppertal Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde çalışmalarını yürütmüştü. 92-97 arasında TÜBİTAK Başkanlığı, 1993-97 yıllarında NATO Bilim Komitesi Türkiye Temsilciliği, 96 97de Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Sabancı Üniversitesi'nin de kurucu rektörü olarak göreve başlamıştı. 12 yıl bu görevi sürdürdü. Kendisinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de yoğun Bir e, baskıcı döneme karşı çalışmalarıyla, dekan olarak yaptığı çalışmalarla da ayrıca çok iyi bilinir. Tosun Terzioğlu'nun e, bizim için de ayrıca da e, ek bir önemi var. Derin, engin bilgisini ve bilgeliğini diyelim. Açık Radyo'nun mikrofonlarından da dinleyicilerle paylaşma fırsatı bulmuştu. dinleyici dostlarımızdan ve programcı dostlarımızdan Akın Yılmaz'la beraber 11. yayın döneminde matematik hikayeleri diye bir program yürütmüşlerdi. 12. ve 13. yayın dönemlerinde de hayat üstü az bilim üzerine devam etmişti bu programlar. Bir de 22. yayın döneminde açık akıl programıyla Tosun Terzoğlu Açık Radyo'nun dinleyicilerinin yakından bildiği bir sima olarak bu dünyadan geçip gitmeden önce akıllarda ve gönüllerde iz bırakmıştı. Şimdi çok kısaca da olsa Akın Yılmaz'a bağlanıp Tosun Terzioğlu'yla yaptığı programlar o, o çerçevede birkaç şey söylemesini rica edeyim. Günaydın Akın. Günaydın. Başınız sağ olsun. Herkesin başı sağ olsun. Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Evet, ülke için olduğu kadar tabii Açık Radyo dinleyicilerinin de yakından bildiği bir kayıp oldu bu. Evet. evet. Ne zaman program, hangi yıllarda yapmıştınız? Çok yıl oldu aslında. Evet. E... Ah, şeyi duyunca maalesef üzücü haberi duyunca oo, böyle e, şeyler geli verdi e, anılar. E, 2000 yılında sizde şeye başlamıştı e, Tosun Bey matematik hikayelerine. Evet. E, ben de yani e, e, resmi eğitim özürlü bir çocuk olarak matematikle aram hiç olmamış fakat. Allah Allah ne güzelmiş meğer matematik diye. Hevesle dinliyordum onu ve e, hatta bir mesaj yazmıştım e, kendisine konuyla ilgili. E, sanırım ilgisini çekmiş e, yazdığım yahu sizinle program yapalım demez mi? <gülüyor> Çok tipik bir Tosun Terzioğlu e, davranışı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öğrenci evet, dekanıyken de zaten evet. bütün öğrencilerinin direkt ilişkisi olan ve durmadan dönüştüren bir kimliği vardı. Bu fırsatı da hiç kaçırmamış tabii. Matematik hikayelerini de bana bir kez telefon edip Ömer böyle matematik hikayelerini bilmeye ihtiyacı var. Ee, i̇nsanların, sen de radyonun bir kurucusu olmuşsun. Kurucularından yapmalıyız diye bana da öyle pat diye damdan düşer gibi girmişti <gülüyor> o program. Öyle bir üslubu, direkt üslubu vardı. inanılmaz. Sonra şey başladı, işte program başladı ve atenarda olmadı çünkü bir tür şey yaptık onunla. Gözcü var, yani ben zır cahil, o tam işi bilen. Böylece ben cahil sorularıyla hani daha iyi yakalarız dinleyicinin nabzını. Hakikaten de galiba. Ee, keyifli bir şey olabildi, dizi olabilmişti. Evet, benim açımdan öyleydi. Ben de matematik özürlülerden biri olarak çok istifade ettim, yararlandığımı söyleyebilirim. <gülüyor> ben de matematik özürlü birisi olarak umarım kayıtlar internet sitesinde olur da dinleyebiliriz. ama yayınlamaya çalışırız. Epey, epey hizmetimiz olmuş demek ki. <gülüyor> evet. Ee, şeyi hatırlıyorum çok kısaca hemen e, zamanınızı zorlamadan e, ben şeye giderdim program kaydını e, okulda yapıyorduk Sabancı Üniversitesi'nde küçücük bir teypide yapıyorduk o zaman e, 2000 yılıydı e, sabah evine gidiyordum beyaz arabasıyla okula gidiyorduk bu aşağı yukarı demek ki 40 dakika demektir yol Ya, o 40 dakikalar herhalde her biri e, 40 seneye bedeldi. E, Tosun Bey çok e, geniş, dağcı olan ve e, çok güzel ifade eden bir insandı. E, benim için 40 dakikalık e, serilerden oluşan bir full üniversite eğitimi <gülüyor> olmuştur diyebilirim. Ne kadar hoş. Harikaydı. Bir de ona şey sormuştum. E, hocam her mesleğin bir sıkıntısı vardır, bir hani de, de, zor kısmı vardır, matematikçiliğin zor kısmı. ya hiç sorma dedi, biz de düşünerek çalışırız, bizim ofisimiz, zihnimiz, kafamız. Düşünürüz, hay Allah, Tosun neyin var, niye düşünüyorsun, ya bir daha herkes dedi. E eşime bile bunu anlatmak aylarımı aldı dedi. Ya biz düşünürüz, karışmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutmam. E, toprağı bol olsun, onun içinde yazsın e, Tekrar baş sağlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugün e, cenaze töreni tarihi de bugün belli olacak. E, açık <gülüyor> radyo dinleyicileriyle de dostlarımızla da paylaşmaya <gülüyor> çalışacağız tabi. Akın Yılmaz teşekkür çok teşekkür ederiz. Başı, Hepimizin başı sağ olsun. Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Tosun Terzioğlu'nu kaybettik. 2000 yılından başlayarak e, aylarca e, 2001 ve 2002'de de e, matematik hikayeleri ve hayatüstü az bilim programlarını yapmış. Sonradan da Daha sonraki bir dönemde de 22. yayın döneminde de "Açık Akıl" adlı bir programı daha bizimle paylaşmış ve dinleyicileriyle önemli bir hem bilim insanı hem aktivist hem de düşünür kaybetmiş bulunuyoruz. Ona da bir kez daha günaydın tulsun diyoruz. Açık gazde.